Bile bile yemin etmiş anladığım kadarıyla. Bu yeminden dönmek için ne yapmam gerekiyor hocam? Yani e, ne konuda yemin etmiş mesela? E, Vallahi, torunlarıma bir daha bakmayacağım diye yemin etmiş ama mecbur kalmış. Bakacak. Torunlarına bakıyor. Bakacak. E, o bir sıkıntı tabii. Torunlar tepesine çıktı belli ki. Efendim yaramazlık yaptı. Torunlar böyledir. Yani yaramaz torun... E, torunum yok diyen herhalde çok fazla olmaz. Bu yaramazlık ne demek? Hareketli aslında. Yani çocuk hareketli. E çizgi film seyrediyor hareket. Çevreye bakıyor hareket. Yani günümüzde çocuklar e, hareketli. E buna bazıları yaramaz diyorlar. Bu yaramaz değil. E, ne yapıyor? Babaanne, annenle buna dayanamıyor. Bir daha bakmayacağım size diyor. Vallahi diyor. Ee, yapacağı şey o vallahi dediğinden dolayı e, maddi durumu iyidir inşallah. Diyelim 16 lira yahut 20 lira 20 çarpı 10 200 TL'lik bir e, yemin etmiş. ya 10 tane fakire 25 şey lira verecek ve to torunlarına bakacak. Yani siz ne kadar yemin etseniz de ne kadar bakmayacağım deseniz de toruna bakılır. Hocam buradaki oruç tutma, 3 gün üst üste oruç o tutma O maddi açıdan e, müsait değilse yani mali açıdan e, sıkıntıları varsa parası yoksa 3 gün peş peşe oruç tutmak suretiyle yemin kefaretini ödemiş olur. Yani öncelik 10 tane fakiri doyurmak yani Hı -hı. onun karşılığı da bugün 20 lira diyelim 200 TL ediyor böyle bir imkanınız varsa verin. On fakire ama mali açıdan hiçbir gelirim yok hocam diyorsanız o zaman üç gün oruç tutmanız lazım. Şöyle bir şey yapılabilir mi hocam maalesef bunu en kolay halkımız oruca kaçıyor maalesef para vermemek <gülüyor> için oruca kaçıyorlar evde mahallede bulunan kimsesizlere veya fakirlere yardıma muhtaç kimselere yemeği kendisi verebilir mi bu tarz bir şey olabilir mi hocam? Yani yemek hazırlayıp verebilir. Yahut yemeğin malzemesini verir. Diyelim ki işte ne alacaktır? Bir kilo şeker aldı yanına işte şunu aldı bunu aldı götürür verirse o da olur. Yani bunu para olarak da verebilir aynı olarak da yani mal olarak da verebilir.